Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar: Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. Sez'in okulu sunar Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı ee, Burada nihayet güneşli bir gün var ee, Bir haftanın sonunda sağanakla geçen bir haftanın sonunda Nihayet güneşli bir gün var ee, Senin elindeki kitapla başlayalım mı? Başlayalım. sanıyorum? Bu güneşli güne yakışacak bir evet. kitap Evet Kitabımızın adı Kıpır Kıpır e, Marsik kitaptan kısa süre önce çıktı. E, bir resimli çocuk kitabı bu. Okul öncesi kitap. Anne Bonville yazmış. Teresa Murphy'ni resimlemiş. E, Türkçe'ye çeviren de Tanay Burcu Ural Kopan. E, kitabımız yağmurlu bir sahneyle başlıyor. Yağmurda bir günde e, Öykün'ün baş kahramanını tanıyoruz. E, adı Melisa. E, ve hemen arkasından onun kız kardeşiyle de tanışıyoruz. O da Belinda. İkizler mi yoksa? Bu bilgi verilmiyor ama tamamen zıt. iki kardeş bunlar. Hikayeyi Melisa anlatıyor ama bana herkes zıpır der diyor. Kız kardeşi Belinda bir balerin ben bir balerin değilim diye açıklıyor. işte ilk sahnede kız kardeşi elinde şemsiyeyle böyle yine dans edermiş çok gibi. Çok iyi iş. Bu arada çok hani özür dilerim lafını kestim ama e, kendini tanıtmaya ne olmadığıyla başlıyor. Evet. Çok çarpıcı bence. E, zaten bu hikaye bunun üzerine evet. kurulu. İşte e, kız kardeşimin adı Belin'de o bir balenin balerin. Benim adım da Melisa ama herkes bana zıpır der. Ben balerin değilim diye çok net ifade ediyor ne olmadığını. E, ve daha sonra bir sonraki sahnede Bale ayakkabıları ve bale kostümlerini almak için bir mağazaya gittiklerini anlatıyor. E, belinde herkes gibi pembe ve beyaz renkleri tercih ediyor. Ama e, Melisa zıpır ya da e, kırmızı, yeşil ve mor olanı istiyor. Annesi emin misin diye soruyor. Niye? Çünkü yani, baleriler pembe giyerler. Öyle bir kanaat var burada. E, ama Melisa çok emin kararından. Çünkü o kendi tercih alan renkleri daha havalı buluyor. Ve e, dans okuluna gittiğimizde bir bakıyoruz ki herkesin üstünde beyazlar, pembeler. Bizimki yemyeşil, mor kemeriyle <gülüyor> kafasında büyük bir soru işaretiyle orada duruyor. Yanlış mı yaptım acaba diye. E, ve ders başlıyor. E, öğretmen... E, anlatıyor ayaklarınızı gelin işte. Burada herkesin ayaklarını görüyoruz. Bale pabuçları sip sivri uzanmış. Kol yani gibi. şunu söylemeden edemeyeceğim. Pliye sotte. Pliye sotte. <gülüyor> evet öğretmen bunu diyor. Ayaklar gergin iyice dışa doğru. Aa, aferin belinde hareketi çok doğru yapıyorsun diyor. orada arada Melisa'nın ayağını görüyoruz. Yani diğer ayaklar ne kadar sivriyse onunki o kadar çarpık bambaşka bir yöne bakıyor. Ah zıpır ayaklarını yine kıpır kıpır diyor. Ee, ve bir metronom amcaları var. Piyano çalıyor. işte metronom amca. Çok sevimi sevimli. <gülüyor> e, metronom, metronom amca ile birlikte öğretmen de el çırpıp ritim tutarken işte 1-2-3-1-2-3 herkes uygun adım hareket ediyor. E, zıpır ama Piyanodan çıkan notalar bana kıpır kıpır olmak iyidir diyor. Diyip böyle ayakları bambaşka hareketlerle O hep dördüncü adımı da atıyor. Ee, işte Saçların bile yerinde durmuyor diyor. İşte herkes sınıfta serbest dans yaparken işte çiçekler gibi salınırken. E, tuvaletim varken çiçek gibi olmam çok zordu. yani sürekli başında bir dert var işte şey e, bulutlar gibi süzülün diyor ama bizimki yağmur bulutu gibi <gülüyor> sağa sola savrulup işte arkadaşlarına çarpıyor ve öğretmen sürekli uyarıyor onu sürekli öyle hafif bir eleştiri var bir tek amca bir yandan çalıp bir yandan hafif böyle bıyık altından gülüyor ve e, bu şekilde dersler devam ederken e, zıpır hiç memnun değil işte e, hareket, bu caz diyor cap canlı, kıpır kıpır yani duramıyor ama sınıftaki hiçbir şekilde yani uyumsuz. Sonunda gösteri günü gelip çatıyor. Elbette belinde gösterinin yıldızı oluyor. Kardeşin yani. Evet sahnede işte süzülerek ilerliyor. Melisa ne oluyor? Kaya. Ona kaya rolü verilmiş. <gülüyor> çünkü Ay yazık ya. Yani sen, sen hareket etme ve dur çünkü e, bozuyorsun her şeyi demeye getiriyor böyle bir Kötü hissediyorsun. Kaya ne o, ya? O <gülüyor> Sahnede öylece duruyorum. Kaya olduğunda ne kadar iyi bir dansçı olduğunu göstermen çok zor diyor. Ya bale gösterisinde kaya ne? <gülüyor> Dekor yapmışlar çocuğu. Çok iyi. Ve bir... ya. Ya, Son... Bu acımasızlık da ayrıca çarpıcı tabii İşte yani, yani bu noktada böyle bir his yaşatıyor sana ama güzel bir sürpriz Hayır, ama var. Ama eğer buysa lanet olsun derse yani. Hayır. Bundan sonra işte öğretmeninin öğretmeni belinde güzel pembe güller veriyor. Ee, ve zıpıra da bir armağan kutusu veriyor. O armağan kutusunun içinde öyle bir şey var ki aslında e, yani baştan beri onu eleştiren öğretmeni aslında onun e, ne olduğunu çok iyi anlamış, bilmiş ve ona göre bir armağan vermiş. Ve böylece e, o armağanla belki hikaye burada bitiyor ama. Zıpır'ın hayatı devam ediyor ve muhtemelen hayatı çok bambaşka bir yola giriyor Armağan sayesinde sonunu söylemek istemiyorum o yüzden tadı kaçmasın diye söylemiyorum böyle bir kitap yani yeteneklerimiz, eğilimlerimiz yapabildiklerimiz yapamadıklarımız üzerine çok keyifli bir hikaye çıkmış ortaya Zıpır'ın yani Melisa'nın neler yaşadığını çok güzel e, anlıyoruz. Onunla birlikte yani o bir şeye zorlanıyor aslında. Çocuklar yani birçok bir çocuğun başına gelen bir şeydir bu. Yani aslında ben balerin değilim diyerek en başta söylüyor ama e, yani şekilde... yine de o derse gitmeye zorlanmış. E, yap, yapamadığı şeyleri yapmaya zorlanıyor. Aslında başka becerileri var belki ama e, uzunca bir süre o becerileri e, bir biçimde yok sayıyorlar ya da ee, belki de o becerileri açığa çıkarabilmek için öğretmen onu böyle yani, zorladı. Evet, bu... Farklı bir disiplin altına almaya çalıştı belki bilemiyorum e, ama şey, güzel bir... bir sona varıyor ya, sonuna. Bu zıtlıktan ıı, doğan bir şey var evet. sanki. yani Bu hani hep şey vardır ya bir e, yaklaşım vardır ya çocukların sıkılması iyidir diye. Hı -hı. Hani aksine herkes sıkılmasın ya yavrum televizyon açayım al sana ipad falan diye hani yüklenirken. Halbuki bırak canı sıkılsın çünkü evet. böylece kendini keşfedecek gibi. Bir zorlama olabilir gerçekten de bu. Yani zorlama da değil aslında hani Kaya rolü çok acımasız gerçekten yani <gülüyor> hani çok ağır bence ama e, onu çok iyi toparlıyor tabii kitap sonunda. E, bu yetenek meselesi de bence çok problemli bir e, mesele. Çok evet. sorunlu bir mesele. E, yeteneğin gerçekten var olduğundan emin miyiz? Yani ben hiç değilim mesela yetenek diye bir şeyin var olduğundan. Yapmak ve yapmamak çalışmak çalışmamak diye şeyler var da hani yetenekten emin değilim kesinlikle. Ee, ya bazı... da birisine göre yetenekli yeteneksiz diye e, yargılayan birine göre yani nasıl diyeyim birisi için yeteneksizsindir ama başka bir açıdan bakan birisine göre sen müthiş yani, yetenekli evet. birisindir çünkü Yaptığın şey yani bakış açısıyla çok ilgili herhalde değil mi? Yani bununla ilgili olabilir. Bir de tabii ki insanların farklı eşikleri var. Yani mesela müzik kulağı diyelim. <gülüyor> hani e, benim en sorunlu olduğum konulardan birisidir mesela. Eşiklerim o kadar dar ki eşik. iki eşiği yani <gülüyor> alt eşiğin ve üst eşiğin arası. Müzik kulağım hayli. E, kötü durumda yani. Ama e, bu müzikle ilgili hiçbir şey yapamazsın. Yani müzikle yani yetenek. Yani çalabiliyorsun ya bir şey mesela. Evet. Yani, ya da ne bileyim birisini müzik kulağı çok kötüdür ama ritim duygusu falan yani hani bu noktada hani yetenek biraz yetenek de problemli bir şey dolayısıyla çocukları yetenekli yeteneksiz diye ayırmak belli ee, e, e, bir de şu eğilim tabii yani e, yavrucuğum bale yapmalı, piyano çalmalıyız. Böylece iyi ve işte medeni bir insan oluruz falan gibi yaklaşımlar da son derece zararlı ve ağır zaten bana göre. Hani Bunların içinden çıktığı zaman çocuklar kendi yollarını zaten buluyorlar. Hani evet. su çatlağını bulup akar ya yani. Aynen öyle. Çocuklar da öyleler işte. Yani birinin tabii e, o noktada bir şeyi fark etmesi ve m, bu e, suyun akışını kolaylaştıracak minik bir şey yapması evet. kitabın sonunda olduğu gibi her zaman çok önemli ama evet. Yani çok güzel kitapmış. Görselleri de çok güzel kitap. Evet görsellerinden de bahsetmek istiyorum. E, kitabın öyküsü ne kadar böyle hareketliyse o zıpırın kıpır kıpırlığını nasıl hissediyorsak e, bunda tabii resimlerin de çok büyük payı var. Çünkü e, resimler ve grafik tasarım da e, son derece hareketli bir biçimde kurgulanmış. E, boyayla... Tuval ve boya malzemesi dışında diğer malzemeler de kullanılmış. İşte kağıt. Ee, bazı yerlerde kağıtla kolaj yapılmış. Farklı renklerde desenlerde kağıtlarla e, bir takım bölümler biçimlendirilmiş. Ya da fonda değişik kağıt e, evet, duvar var. Kağıdı. Duvar kağıdı gerçekten bir kağıt. Ya da buradaki zemin gerçekten çizgili bir kağıt. E, ne bileyim yani burada giysi seçiyorlar kendilerine. giysi rafındaki her şey tek tek kağıtlarla oluşturulmuş. Bunların üstünden boyayla geçilerek e, renklendirilmiş desenler çizilmiş. Çok böyle katmanlı bir e, sahne kurgulanıyor böylece bence. Bir de sahnelerin duygusuna da katkıda bulunuyor sanki. Mesela şu bale salonunun fonundaki o devasa güllü, evet, gül mü denir? Çiçekli, çiçekli bir duvar kağıdı var. İşte renkler tabii ki e, özellikle ona göre seçilmiş. E, zaten bizim kahramanımızın şu yeşil Üstüne e, mor kemerli mayosu harika. E, onun dışında e, dediğim gibi her sahnede e, farklı farklı renkler, desenlerle. E, genel olarak pastel renkler kullanılmış ama işte çok dengeli, çok güzel hazırlanmış. Benim çok hoşuma gitti. Okuması da, izlemesi de yani. Kaya ya, kaya olmuş. Yine o sayfayı açtın. Evet, kayada da şey, o yumurta kartonu. Evet. dan herhalde yani kalınca bir kartondan kesilerek kolaj yapılmış. Ee, İyi ki kayı olmuş çünkü ondan sonra çok daha güzel evet, bir yere evet. gidiyor e, Melisa. E, ben hangi kitaptan bahsetmiştim kaçıranlar için ismini de tekrarlayayım. Kıpır kıpır Marsik kitaptan çıkan e, kitabı En Bowl Yazmış Teresa Murphy'ni resimlemiş. E, Tanay Burcu Ural Kopan da dilimize çevirmiş. Şimdi bir müzik arası vermeye ne dersin? Müzik arası verelim. E, the Beatles'ın aslında e, bir şarkısı ama Eric Bip söylemiş. Here Comes the Sun. It's been all I go out and play. Hey, look! Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right, little darlings. It's been a long, cold, lonely winter, little darlings. It seems like years since it's been here. Here comes the sun Here comes the sun And I say, it's all right Little darlings, the smiles returning to the faces Little darlings, it seems like years since it's been here Here comes the sun Here comes the sun, and I, I say, it's all right Sun, sun, sun, here it comes Sun, sun, sun, here it comes Sun, sun, sun Sun, sun, here it comes, little darlings. I feel that ice is slowly melting, little darlings. It feels like years since it's been clear. Here, here comes the, the sun. Doo -doo -doo -doo. Here comes the sun, and I, I say it's, it's all right, little darling. It's been a long, cold, lonely winter, little darlings. It feels like years since it's been here, but here, here comes, comes the, the sun. Doo -doo -doo -doo.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 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. E, ikinci bölümde i̇kinci yaş bölüm grubunu yükseltiyor. yükseltiyoruz. Yaş grubu yükseliyor. Sadece yaş grubu yükselmiyor. E, sen çok eğlenceli, çok kıpır kıpır bir kitaptan bahsettin. Kıpır kıpır, kıpır, kıpır da kıpır adı atı atı. zaten. E, yani yaş grubuyla beraber e, dünyayı algılama biçimimizi de alt üst edecek e, bir kitaba geçiyoruz. E, Danimarkalı bir yazar. Adının nasıl okunduğuna emin değilim. Jean, belki Jan, belki yan diye okunduğu bilmiyorum. Jan Teller, Ağaçtaki diye Türkçe'ye çevrildi kitabı. Abdülgani Çıtırkaya'nın Türkçesiyle 18 tarafından yayınlandı bu kitap. E, 15 yaş ve üzeri diyebileceğim bir kitap. Hı hı. E, kitabın konusu hiç. Hiçlik. Oh. <gülüyor> e, nihilizm e, demeliyim belki de. Yani şimdi kulağa tuhaf geleceğini biliyorum ama hiç diye bir şey var gerçekten ve inanılmaz büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Hiç. Yani bu kitapta da ben bunu okudum diyeyim bu kitapta. Müthiş bir motivasyon kaynağı olarak hiç çıktı karşıma. İşte Danimarka'da bir kasabada, orta boy bir kasabada başlıyor. Öykümüz bir okulda işte bir sınıfta bir grup çocuk var. Pierre Anton diye bir çocuk senenin başında ayağa kalkıyor sınıfta. Diyor ki hiçbir şeyin anlamı yok. Zaten epeydir biliyordum bunu ama şimdi fark ediyorum ki bir şey yapmanın da anlamı yok. Sakince sınıfı terk ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve okul yolu üzerindeki bir erik ağacına tırmanıp Orada oturmaya baş. Orada oturuyor artık. İşte erik yiyor. Geleni geçenin kafasına elik atıyor. Sürekli laf atıyor falan. Ve e, çocuklar tabii... Şimdi bir düzen var. <gülüyor> Sınıfa gidiyorsun. Yapabilirlerin, yapamazların her şey kesin. Ama e, yaşıtın, akranının birisi kalkıp... ...bütün sistemin aslında yok olduğunu söylüyor. Hiçbir şey yok aslında diyor. Hepiniz saçmalıyorsunuz diyor yani. Diyor ki mesela öleceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Of. Tabii yani... Çok acayip. Ağaçta duruyor. Peki ne oluyor? Buna karar veriyor. Yani adam uyanıyor. Yani bir, kendi içinde bir uyanış yaşıyor. O uyanış süreciyle ilgili bir hayır, şey var, hayır, var mı Hayır öyle bir şey Kitap, kitap öyle başlıyor. Onun uyanışıyla başlıyor. Ya yani tetik o. Hı. Hikayenin tetiği o zaten. Hı hı. Ee, hani buna bir uyanış diyorum bu çünkü kişisel bir şey yani böyle uyanmak zorunda değil kimse de o Pierre Anton böyle hı hı. uyanıyor Bir de ile ilgili bir durum var bu e, bir komün evinde e, yaşıyor ailesi işte babası falan filan köyde şey kasabada bir komün ev var hı hı. İşte komün evinde yaşanınca hani şey var ya hippi zaten bunlar bilmem hani vardır ya böyle evet. şeyler. E, bu da öyle yorumlara marzular. işi gücü olan insanlar aslında. Ama komün evinde yaşamak da yine sistemin dışında evet. bir yerde, bir başka biçimde var olma. Hı hı. Yani e, komün e, yaşamı e, 68'den kalma, hipi artıkları bunlar falan diye hı hı. yorum yaptığın zaman ortaya çıkan hani şeyle aynı değil, şey değil. Normal şeyin dışında evet, bırakılan yani, bir biçim. Hani, e, fakat biçim işte yani. böyle yorumluğu öyle bir babası var. Zaten normal o zaman bunu böyle yapması falan diyorlar. Yani, hı hı. yani anlamaya çalışmak yerine zaten kesin bir yargı konabiliyor ya böyle. Evet. Fakat tabii sınıf arkadaşları yani genç Danimarkalılar çok rahatsız. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> kafaya çok takılıyor kafalarına bunların. Yani bir gün bunlar yoldan geçerken şöyle bir sahne yaşanıyor. İşte yoldan yürüyor 2-3 öğrenci sınıftan bizim de anlatıcımız olan kızla birlikte. Kızmaya değer şeyler olacaksa sevinmeye değer şeyler de olacaktır. Sevinmeye değer şeyler olacaksa demek ki o şeylerin de bir anlamı olacaktır. Ama öyle şeyler yok bu dünyada. Sesini bir ton daha yükseltip birkaç yıl sonra hepiniz ölecek, unutulacak ve hiçbir şey olacaksınız. Onun için kendinizi buna bir an önce alıştırmaya bakın dedi. İşte o an Pierre Anton'u o erik ağacından bir an önce indirmemiz gerektiğini anladık. Mücadele bununla ilgili. <gülüyor> Pierre Anton yaşadığı uyanışı sonucunda son derece dirayetli, istikrarlı, tutarlı neyse onların adı o lafların hepsini o erik ağacından sürdürüyor. Kendi evet. dediğinden çok emin. Yani ağacı çıkıp orada mı yaşamaya başlıyor? Ağacı çıkıp e, iniyor aradası belki ama hep ağaçta yani. O sütün azizleri gibi. Sütün azizleri gibi çok iyi söyledim. <gülüyor> e, ve e, ağaçta ağaçtan gelip gidene laf atıyor. Bu öğrencilere laf atıyor sürekli. Ve onlara diyor ki hiçbir şeyin anlamı yok. Her şey anlamsız. Zaten siz, siz nesiniz ki? Ölüp gideceksiniz İşte dünya bilmem kaç milyar yıldır var. Yaşasından yaşasından 100 yıl yaşayacaksın. Eee yani filan diye böyle sürekli. E, ki vardır böyle bir şey. Yani belli bir yaşın duygularından biridir de aslında <gülüyor> yani hayatın anlamızı yani çok sıkılıyorum hiçbir şeyin anlamı yok her şeyi bana anlam neden yapalım ki zaten falan vardır yani böyle bir dalgalanırsın işte o o dönemde ne hikmetse herkes bir dost dinler falan böyle <gülüyor> inceden ondan sonra işte e, o yaşa hitap eden e, dolayısıyla hani ürünler vardır doğrş <gülüyor> gibi falan hani ben pek sevmem de o yüzden böyle biraz şey yapıyorum. <gülüyor> Neyse ondan sonra... Yok duyguya çok sahibim de doğrusu sevmem yani <gülüyor> hani, o yüzden. Yoksa duygu bana yakın. Ee, ve çocuklar bununla nasıl mücadele edeceklerini bulmaya çalışıyorlar. Yani ne yapacağız da? O zaman diyorlar ki herkese bir anlam göstermeliyiz. Yani, anlamları göstermeliyiz o zaman. <gülüyor> Çünkü şöyle düşün. Sen bir yaşamın içinde gidiyorsun. Yani e, biraz aksasa da çok sevmesen de sonuçta... <gülüyor> hazırlanmış bir e, sistem var, işleyen bir sistem var ve o sistemin içinde yer almak üzere yetiştirilmeye de boyun eğmiş durumdasın. Hı hı. O sınıfa gidip o okulda o dersleri görüyorsun yani. Hani. Fakat birisi çıkıp sana diyor ki saçma bu yaptığın aptalca bunun sonunda sadece öleceksin yani hani Sadece biraz daha tüketeceksin onların istediği gibi çalışacaksın onların istediği şeyleri giyeceksin sonra öleceksin ne saçma falan diyor ve senin bütün geleceğini tehdit ediyor aslında. Ama senin katabileceğin şeyler var. Oraya gelmedik daha. Ee, yani hem geleceğini hem şu anını tehdit ediyor. Şu anda diyor ki çünkü bunlar sen aptal aptal ağaçta durup saçma sapman bir şey yapıyorsun yani ne, ne yani senin yaptığın ne yararı var falan diyor. o da diyor ki. Sonunda zaten hiçbir şeye varacaksak şimdiden dinlenmenin ne mahsuru var ki yani şimdiden durmanın ne mahsuru var ki diyor yani. Son derece tutarlı yani evet. Pierre Anton. Pierre Anton, Anton'da hiçbir gedik yok bana göre yani. <gülüyor> Son derece haklı e, kendi açısından. Ve çocuklar bir anlam e, sergisi yapmaya karar veriyorlar bir tür. Hmm. Yani Pierre Antona e, sahip oldukları bütün anlamları sunarak diyecekler ki al işte sen bu yüzden haksızsın. Yani biraz çocukça başlayan bir şey. İşte ne oluyor? Mesela e, çocuklar bu konuda sözleşiyorlar öncelikle. İşte tabii ki bir liderleri var, bilmem neler var falan ya yani. Olur ya hep hı hı. grubun içinden çıkar böyle. İşte e, terk edilmiş bir hızarhanemine bir yer var. Öyle hı hı. bir koca bir bina var. E, orada anlamlarını biriktirmeye karar veriyorlar. Bayağı ördükleniyorlar. Tabii tabii. Ve işte mesela nasıl şeyler? İşte şöyle başlıyor. Bizim anlatıcı kız mesela çok... E, diretmiş bir sandalet var çok pahalı yanlış hatırlamıyorsam işte o sandaleti almak için falan, herkes de bunu biliyor sandaletlerini istiyorlar mesela çıkartıp koyuyor oraya bir başkasının işte kız Werner var kız var Gay yani çocuk hı hı. Yani eşcinsel e, potansiyeline sahip ya da en azından bilemiyoruz orada eşcinsel olduğu çok açıkça söylenmiyor hı hı. E, işte e, ondan mesela günlüğünü istiyorlar hı. E, sonra başka karakterler var mesela e, Danimarka'ya inanan, krala inanan, kraliyet ailesine inanan falan milliyetçi bir çocuk var mesela. Ondan bayrağı istiyorlar. Hmm. Yani hemen altı boşalıyor ya bir de aldığın zaman. Evet. de puf yani gerçekten. Şimdi bir anlam yığını oluşturmaya çalışıyorlar ama onu bütünlüğünden kopartıp oraya koyduğun zaman da evet. puf yani. işte ne bileyim bir tane şey var aralarında Hüseyin galiba, Hüseyin de adı Müslüman bir çocuk onun seccadesini istiyorlar. Bir tane babası köy kasabanın papazı olan bir çocuk var. Kilisedeki çarmıha gerilir İsa heykelini getirmesini istiyorlar. Babası biyoloji öğretmeni olan çocuktan e, formaldehid içindeki kobra yılanını istiyorlar falan. Baya birbirlerini sınıyorlar aslında. Tabii, yani ağır görevler şimdi işte veriliyor. Günlük diyor şeydi, kişisel eşyalar. Sonra aile içindeki durumlar, vatanseverlik bilmem ne din Aha. konularına girdi. Ondan sonra mesela çok iyi gitar çalan bir çocuk var. Sağ işaret parmağını istiyorlar. Oh. Mesela. Ee, i̇çlerinden bir tanesinin e, işte bir kardeşi olmuş e, yakın zamanda ama e, çok hasta bir çocukmuş çok uzun süre yaşayamamış ölmüş gömülmüş onu çıkartıyorlar mezardan anlam yığınına koyuyorlar o kız için çünkü o yani düşündüğün zaman onun o anki varoluşu içinde <gülüyor> onun anlam dünyasının anahtarı olabilecek şey o çünkü. O yüzden onu istiyorlar ve giderek acımasızlaşıyor. Sineklerin tanrısındaki evet, şimdi, gibi yükselen bir evet acımasızlık yani çizgi e, çok sert. Saptı. Ve sonuçta bir yığın oluşturuyorlar ve bu yığın bir anlam yığını aslında sadece Pierre Anton'u oraya götürüp ona göstermek için oluşturdukları anlam yığını bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve e, ondan sonrası tamamen dünyanın sistemin her şeyi nasıl dönüştürüp kendi içinde öğütüp sonra da dışkıladığını diyeyim ben hı hı. hani bu benim yorumum bu noktada çok net biçimde gösteren bir takım olaylar oluyor ve açıkçası sarsıcı bir sonla da hı hı. bitiyor yani Zaten gidişat... ve sistemin tabi sistem nasıl aykırı olanı ayıklar nasıl onu temizler yok eder sindirir dönüştürür ve tekrar monte eder gerekirse hı hı. bütün bunları çok net anlatan Sarsıcı, Çok, evet. bir kitap Ağaç'taki, 18 tarafından yayınlandı, ettim. Danimarkalı yazar Jean Teller tarafından ya da Yanneteler, bilmiyorum nasıl okunuyor, Abdülgani Çıtırkaya tarafından da Türkçe kazandırılmış, sarsıcı bir kitap, herkese tavsiye edeceğim bir kitap. Evet, ağzına sağlık, ben de merak <gülüyor> ettim. Evet, sanıyorum süremizin sonuna geldik yine. Evet, bu haftalık bu kadar, bir dolap kitabının sonuna geldik, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.